Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri, Ayşe Erdoğan ve Gönül Öztürk'e teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler Bu Emre betimlemesi TRT Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa enstrumental olarak dinlediğimiz bir Bitlis türküsüyle başladık. Ezgisinden tanımış olabileceğiniz üzere Bitlis'te Beş Minare idi türkünün ismi. Sinan Cem Eroğlu ve Muhlis Berberoğlu'nun birlikte çıkarttıkları Hemdem isimli albümden dinlediğimiz bu türkü Nazmi Zülfikar'dan derlenmiş. Ölçüsü ise 6 dörtlük idi. Şimdi de Uğur Önür ve Umut Sülinoğlundan bir türkü dinleyeceğiz. Türküde vokali sadece Uğur Önür yapmış. Çok meşhur Urfa türkülerinden biriydi bu. Son yıllarda icra edilmiyor ama özellikle çocukluğumda çok meşhur olmuştu. kim Tahir'den alınan bu meşhur Urfa türküsünü Harman Yeri isimli albümden dinletiyorum sizlere. Ayağında Kundur'a. Ayağında kundura, ayağında kundura. Yar gelir dura dura, yar gelir dura dura. Ölürüm ben. Öl Genç ömrümü çürüttün Genç ömrümü çürüttün Bağrıma vura vura Sineme vura vura Ölürem ben ölürem Ölürem ben, ölürem Ölürem ben, ölürem Nereye gitse gelirem Ben bir garip çobanım Arar seni buluram Ölürüm ben, ölürüm. Ölürüm ben, ölürüm. Nere gitsem gelirim. Ben bir garip çobanım. Arar seni bu. Çıktım kerpiç duvara Çıktım kerpiç duvara Elettim eski yarı Elettim eski yarı ölürüm ben ölürüm eski yar şöyle dursun eski yar şöyle dursun can gurban ye Ölürüm, ölürüm ben, ölürüm, ölürüm ben, ölürüm. Nere gitsem gelirim. Ben bir fakir çobanım. Ara seni bu. O... Ölürüm ben, ölürüm. Ölürüm ben, ölürem. Nere gitsen gelirem. Ben bir fakir çocuğum. Ara seni burada. Şimdi de sırada Volkan Kaplan'ın icrasından dinleyeceğimiz bir Urfa Türk'sü var. Kaynak kişi Lütfi Emiroğlu derleyen Mehmet Özbek. Ve bunu Maya isimli albümden dinleteceğim sizlere. Türk'ünün ismi Kara Çadır'ın Kızı. <Gülüyor> Vaskır kırmızı, gah ki yer salla I've been. Sırada dinlediğimiz bu türkünün burada icra edilmeyen birkaç kıtası var. Bunlardan özellikle biri çok hoşuma gidiyor benim. Onu aktarmak istiyorum sizlere. Oktada şöyle. Kara çadır kıldandır, yar yanağı güldendir. On iki gonca sevdim, her biri bir güldendir. Sırada bir Sivas türküsü var. Ali Rıza Bozkurt'tan Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. 18'lik ölçüye sahip. Suli ise 2-3-2-3. Ve bu Sivas Türküsünü Mehmet Evren Hacıoğlu'nun Bir Güzelden Yadigardır Bu Sevda isimli albümünden dinliyoruz. Ocakta Kahve Pişirir. halde ardarda 2-3 uzun hava paylaşmıyorum sizlerle. Fakat bu hafta programın sonuna kadar vaktimiz ne kadarına yetecek bilmiyorum ama 4-5 uzun hava dinletmek istiyorum sizlere. Böyle bir yol tercih etmemin sebebi hem bu uzun havaları ardarda dinlemeyi seviyor olmam hem de birçoğunun arasazlarının kırık hava olması. Zira arasazları kırık hava olan uzun havaları dinlemek nispeten daha kolay olabiliyor uzun havalara çok aşina olmasa da dinleyenleri sıkmadığını ve itmediğini biliyorum. Bu sebeple aldım işte ardarda bu uzun havaları. Bunlardan ilki Ender Balkır'ın Harput isimli albümünden dinleyeceğimiz bir hoyrat. Sıtkı Demirci'den TRT İstanbul Radyosu derlemiş bu Elazığ türküsünü. İsmi Yara Benden Elazber bir hoyrat bu. Şimdi Ender Balkır'dan dinliyoruz. Sırada sebebim Diyarbakır yöresinden bir uzun hava var Celal güzel sesten TRT Müzik Dairesi derlemiş. ve Mail'den dinleyeceğiz. Grup Mail. Volkan Kaplan, Tuncay Kemertaş, Emre Sınanmış ve Ozan Sarıboğa icra ediyorlar türküyü. Vokal Tuncay Kemertaş. Ben Grup Mail olarak söyledim ama e, albümün ismi de Mail. Şimdi bu Diyarbakır türküsünü daha doğrusu uzun havasını dinliyoruz. ''Adil efendim gel kıyma bana.'' Dediğim saf ettim, geldim imana Dedim bir bu seçik keremet bana Dedim kamaştırır gözlerin yavaş aşama. lüm didelerim kana dedi aşk bu oğlandı Uykumayınca aradan haber aldım o kaşları karadan ver muradım yeri göğüm yaradan koyma beni bu hasretle yüleme ama. Buldu gönül ayinesi gâhi kede. orada Maya isimli albümden Osman Aslan'ın yorumuyla dinleyeceğimiz bir Urfa Türk'sü var. Mahmut Güzelgöz'den Mehmet Özbek derlemiş. Urfa Divanı dinleyeceğimiz eser. Bildiğiniz üzere Ziya Paşa'nın Asaf'ın miktarını bilmez Süleyman olmayan, bilmez insan kadrini, alemde insan olmayan beytiyle başlayan gazeli göçürülmüş bu ezginin üzerine İki sevdiğim şey, Urfa Divanı ve Ziya Paşa'nın bu gazeli birleşince bence muhteşem bir şey çıkmış ortaya. Önceki yıllarda da çeşitli yorumlardan ve icralardan dinlemiştik. Ve bu şiirin sözleriyle ilgili birkaç şey de paylaşmıştım sizlerle. Bu sebeple tekrar tekrar aynı yorumları yapmayacağım. Şimdi Osman Aslan'dan dinliyoruz. Urfa Divanı diğer adıyla... Asafın miktarını bilmez Süleyman olmayan. Safın miktarını Bilmez Süleyman olmayan Ah Bilmez insan ölür Haktan korkmaz Ondan korkar Erbağ bu olmayan ölür eğer Bu arada Asaf'ın miktarını bilmez Süleyman olmayan isimli Gazel Farklı ezgilere göçürülerek de icra ediliyor Onun da örneklerini dinlemiştik önceki yıllarda Bunu da ant parantez belirtmiş olayım istedim Şimdi sıra programın sonuna ayırdığımız bölüme geldi Bu hafta bu bölüm biraz uzun olacak Cemil Can Kat ve Celal Güzel Sesten türküler dinleyeceğiz İlki Yöre ekibinden Muzaffer Sarısozen'in derlediği bir Urfa türküsü. Urfalı Cemil Cankat ve Ahmet Cankat isimli albümden dinleteceğim sizlere bu türküyü. Cemil Cankat icra ediyor. Ağam da şimdi gelir diğer adıyla Urfalıyam, Dağlıyam. <Gülüyor> Dediğiniz üzere yaşnameler, diğer adıyla yaş destanları, kimileri tarafından Hoca Ahmet Yesevi'ye kadar geri götürülmekle birlikte 16. yüzyıldan sonra sas şairlerinin eserlerinde karşımıza çıkmaya başlamış haziyade. Çok sık karşılaşılmasa da zaman zaman karşımıza çıkan bir tür bu. Bu türün özelliği ise doğumdan ölüme kadar insan hayatının evrelerini tasvir ediyor olması bu sebeple dinlemesi hem keyifli hem de bazen ürkütücü. İnsanın ruh haline göre değişebiliyor bu durum tabii ki. Çeşitli örneklerini dinlemiştik önceki yıllarda biz bu programda. Bu örneklerden en meşhuru ve bilineni Diyarbakır yöresine ait olan Celal Güzel sesin kaynaklık ettiği yaş destanı. Bir güzel ki 10 yaşına girince ismiyle de bilinir. Farklı yorumlardan dinlemiştik önceki yıllarda. Hatta Celal Güzel Ses'in de başka bir kaydından paylaşmıştım sizlerle bu destanı. Şimdi ise başka bir kayıt dinleyeceğiz. TRT'nin çıkartmış olduğu İl İl Türkülerimiz isimli albüm serisinin Diyarbakır iline ait olan seçkisinden Celal Güzel Ses'in cirasından çalıyorum sizlere. Bir Güzel Ki 10 Yaşına Girince diğer adıyla Yaştistanı. Aman bir güzel ki on yaşına girince bonca gündür açılır. On birinde boncak diye koklarlar, on iki derma deris aklarlar, on üçünde cevur cevap çekerler, on dörtünde hamre şeker ve benzeri yaman. Uzunda kar sunar dolur, günahlar sorulur. Yarana karşı ne benzeri? dökür balalar sırt başında günahlarına var ellisinde inshallah rab başına çıkmış dumana benzer <Gülüyor> <Gülüyor> man çeken gözüne hiç başılmaz gücüne ahiret göznedir subhana benzerim <Gülüyor> <Gülüyor> bütün damarlardan kanlar çekti gel geldi toprak çağırdı geldi geçti şimdi yalana benzer hak <Gülüyor> <Gülüyor> Bu kadar divan dinlemişken, Celal Güzel Sesi de listeye almışken, bu haftanın son eseri olarak bir de Diyarbakır Divanını dinleyelim istedim. Hem de Celal Güzel Sesten. Bu divanı İzzet Altınmeşe'nin icrasından dinlemiştik önceki yıllarda. Merak eden dinleyiciler, Dilden Dile titreşimler blogundan bulabilirler o icrayı da. Sözleri Lütfi'ye ait olan bu divanı şimdi yine İl İl Türkülerimiz isimli albüm serisinin Diyarbakır'a ait olan seçkisinden dinleyeceğiz. Ve yine Celal Güzel Ses icra edecek. Bu iyi vahdet almışam bu ile bir peymaneden. Diğer adıyla Diyarbakır Divanı. Haftada programın sonuna gelmiş olduk. Destekçilerimiz Ayşe Erdoğan ve Gönül Öztürk'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. itüşimler. Ozan Leandro'sunam da Emre Dağtaşoğlu. Destekleri için açık radyo dinleyicileri Ayşe Erdoğan ve Gönül Össürke teşekkür ederiz.